Birinci hadis-i şerif, peygamber efendimizin şifa ve tedavi ile ilgili tavsiyelerinden birisi. Peygamber efendimizin şifaya dair, şifalı otlara dair, şifa asıl edecek dualara dair hadis-i şerifleri vardır. Bunlar tıbb-i nebevi diye bir bazı altında toplanır hadis kitaplarında, bu hususta kitaplar da yazılmıştır. Peygamber Efendimiz'in muhterem zevcesi, anamız, Hz. Ayşe Vardemiz, radıyallahu anh'a, o da tıpta çok meraklı bir mübarek kimseymiş. Yani o kadar iyi bilirmiş ki tıbbı yaşlı sahabeler kendisine gelip derlermiş ki, veyahut diyen belki genç bir kimse, efendim dermiş ki, yaşlı sahabeler kendisine mesele sorarlarmış, o ayrı. Ama birisine demiş ki, Ey müminlerin annesi, senin hadisi bilmene şaşmıyoruz. Peygamber Efendimizin devcesisin. Tefsiri bilmene şaşmıyoruz. Fıkıh bilmene şaşmıyoruz. Feraiz, matematik, taksimat şeyi onu da çok güzel bilirmiş. Ona şaşmıyoruz. Peki bu tıbbiden den öğrendim derlermiş. Çok güzel bilirmiş yani tavsiye edilen şeyleri. Efendim gayet e, usta mahirmiş. Peygamber Efendimizin gelelim şimdi bu hadisindeki manaya. En seluma tedavi tüm biti. İnsanlar çeşitli şeylerle tedavi yolları aramışlar ya. Bunların en münasibi, en faydalısı, en uygun olanlarından birisi el hacameti kan aldırmaktır, hacamat yaptırmaktır. El kustur bahriyü Efendim, kustu bahri denilen aktarlarda satılan Efendim ilaç ve buhur olarak kullanılan bir şeydir diye onları tavsiye etmiş peygamber efendimiz şimdi tedavi benim yakınlarımdan bazı kimseler vardı Allah hastalığı vermiş tedavi istemem ben o isterse kaldırır. doğru mu böyle bir düşünce yanlış çok kavi müslüman onun için ilaç filan almıyor tedavi filan olmuyor bu doğru değil peygamber efendimiz buyurmuş ki Allah hastalığı da indirdi tehastu da incinir. O halde siz hasta tedavi yolu arayın. Yani bu kalere itiraz manasına gelmez efendim küstahlık, edepsizlik mahiyetinde değil. Normal bir hakkıdır kul bu şeyi. Hatta Peygamber Efendimiz tavsiyesine göre dini bir vazifesidir tedavi çaresini arayacak bir müslüman. Vela tedavvel bil haram. Ama haram ile tedavi et olmayın. Burada onu söyleyelim. Öyle kimseler var ki, sen bunu böyle yap, günahı vebali benim olsun. Çekinme yap, günahı benim olsun diyorlar. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de bunlar hakkında ayet var. Onlar, hem o günaha soktukları adam günaha girecek, o kabahati işleyince, hem de onun günahının bir misliğine yüklenecekler. Durdukları yerden öyle dedikleri için, o günah yaptırdıkları adamın günahının bir nüshası, Aynı işlenmiş gibi buna da eklenecek. وَلَيَحْمِلُنَّ ve وَاَتْقَالَمْ ma اَتْقَالِهُمْ Kendi kabahatleri, günahları, edepsizliklerinin günahı vebali var. Bir de o saptırdıkları insanların vebali, günahı onlar da onunla çıkacak. Kimse kimsenin günahını öyle yüklenemez, öyle şey olur mu? Yani o yükleniyor günahımı, ben bu edepsizliği, günahı yapayım çünkü o ağırdı üstüne. Yok, sen de kurtulamazsın, sen de o cezayı çekersin, sen de o vebali günahın içine dalıp batmış, bulaşmış olursun. Şimdi. Diyor ki mesela, efendim sen çok zayıfsın, vah vah vah, kanın da azalmış, efendim, kanyak iç, kanyak. İyi gelir. Bilmem, alförlü filanca şeyi tavsiye ediyor. Olmaz. Vela tedavyev bil haram. Haram ile işte tedavi olmayın buyurmuş Peygamber Efendimiz. Tedavi olur ama haram tedavi olmaz. Efendim tedavi olmasak da Allah'a tevekkül etsek ve Allah'a dua etsek olmaz mı? Dua şeklinde tedaviler de var. Ama Peygamber Efendimizin işte bu hadisi şerifinde görüldüğü gibi, İlaç olabilecek maddi şeylerden de tedavi var. Du'a da var. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, bir kimse bir hasta yere, hasta kimsenin üstüne elini koysa, es Elallah el aldiyim, Rabbel arşil aldiyim, en yeşviyek bir iznilla şifa bulur. Yedi defa öyle dersin. Ne demek bu? Azim olan Allah'tan dilerim. Rab arşı azimin sahibi olan Allah'tan dilerim. Sana şifa versin demek. Yani Türkçesi bu. Demek ki şifa Allah'tan olduğundan dilerse Mevlamız kulun duası berekatında ona şifayı verir. Dilerse yediği çörek otundan, kaynattığı ıhlamurdan, efendim, ilaç yaptığı ısırgan otundan vesaireden de şifasını verir. Ama şifa Allah'tan tedavi yapılabilir, dua da yapılabilir. Efendim dua olmaz. Niye olmasın? Peygamber Efendimiz'in çok hadis-i şerifleri var. efendim canım buradan ağızdan çıkan Kansiyonluk öbür tarafın eğitimi nasıl olur? Senin ona aklın ermez. İlim yeni yeni, çok şeyleri yeni yeni öğreniyor. Böyle esrarengiz şeyler oluyor ki insan onları yeni yeni anlamaya başlıyor. Yani tamam Batılılar da takip ediyorlar, dikkat ediyorlar. Evet, Allah Allah, nasıl oluyorsa oluyor böyle şey diyorlar. Şimdi Rusya'da adamlar malum din aleyhine bayrak açmışlar, çalışıyorlar aleyhinde. Din yoktur, dine inanmayın. Efendim neden? Birçok Müslüman memleketleri istila etmişler. Müslümanlar dinine kavi olsa halleri harap olur diye herkesi, beyinlerini yıkamaya çalışıyorlar. Ama bir deney yapmışlar, tecrübe yapmışlar. Şimdi burada bir adamı almışlar, alimler. Oturtmuşlar. Eline bir madde vermişler. Hadi bakalım bunu 500 kilometre, 1000 kilometre, 2000 kilometre uzakta, diyelim ki karşıdaki şahsa haber ver bakalım. Öbür taraftaki adamın başına da alimleri dikmişler. O, o şahıs gözlerini kapatmış, diyor ki, <gülüyor> evet, arkadaşımın eline bir sert madde verdiler. Uzunca, yuvarlak, bilmem ne, böyle söylemiş. O zaman telefon açmışlar, doğru mu? Doğru. Başka bir şey vermişler, bir daha denemişler, doğru. Telefat ediyorlar, yani <gülüyor> uzaktan bir duygunun başka bir kimseye gelmesi. Adam mesela birden ah diyor, göğsü acıyor. Oh, ne kadar acıdı filan diyor. Çok sevdiği filanca kimsenin bilmem nerede, orasına bir şey batmış oluyor da burası bu, acıyor. Canım onun orasına battı, bu nasıl oluyor? Acayip şey. Hemen kaydedip tetkik ediyorlar şimdi. Yani bak Rusya gibi bir dine bayrak açılmış, karşı çıkılmış yerde bile bu neden oluyor, nasıl oluyor diye tespit ediyorlar, kabul ediyorlar da sen mümin insansın. allah Teala Hazretleri hep bir esbaktır. Bir şeyi istediği zaman ne yapar allah Teala Hazretleri? Küm? Feyatıyor. Ol dedi mi? Olur. Ol dedi mi? Olur. Her şeye kadir Onun duası, ona dua berekatıyla neler olmuştur Neler olmuştur neler olmuştur Tecrübelerimiz de sabittir yani. Çocuğu olmayan insanın çocuğu olmuştur. Doktor doktor dolaşmış, tıp aciz kalmıştır. Dua berekatıyla çocuğu olmuştur. Onun için o da var, dua da var, ilaç da var. Yaptığınız tedavi, kullandığınız tedavi malzemesi içinde en faydalısı faziletlisi iyisi, bir tanesi hacamat olmaktır. Kan aldırmak yani. Kan aldırmak. <gülüyor> Yaş bakımından müsait olan, efendim kan miktarı kafi olan, adam zaten kansızlıktan saz benizli, ayakta duracak hali kalmamış, kan hacamat yok. Yani kanı fazla gelmiş, tansiyonu şey yapmış kan fazlalığı var, o, o kimse olacak yaşı müsait olacak ondan sonra hastalığı olmayacak tabi şartlarıyla, acemat yapmak iyidir galiba bu mevsimde yapıyorlar dedelerimiz, şeylerimiz, umumiyetle insana bir tazelik geliyor kan verenler söylüyorlar ki hakikaten kan alındığı zaman insanın vücudunda şöyle bir tazelenme, rahatlanma, dinçleşme oluyor konuşuyor şey yapıyorlar bu arada bir şey daha hatırlatayım kan, Amerika'dan, Avrupa'nın bilmem hangi şehri kan getirmesini yasaklamış. Oradan kan getirmesini yasaklamış. Neden? AIDS denilen bir menhus hastalık var, uğursuz bir hastalık var. Edepsizliklerinden Allah onlara musallat etmiş. Biliyorsunuz Frengi de Türkiye'ye Frengistan'dan geldiği için o hastalık, o adı almıştır. Edepsizliklerinin cezası onlara. AIDS hastalığı denilen hastalıkta, işte yine o Lut kavminin amelini yapanlarda görülüyor. İşte kana da geçiyormuş da, kan alan kimsede de öyle oluyormuş. Çok dikkat etmek lazım. allah Teala Hazretleri hıfz eylesin, korusun. Birisi, acemat olmak. Kan aldırmak. İkincisi, El-Kustul Bahri. Deniz Kustu denilen bir madde ama ben bunun ne olduğunu, lügata baktım, tedavide kullanılan, bir de buhurdan olarak böyle kullanılan bir madde dedi. Resmini göremedim. Size anlatamadım. Aktarlarda satılırmış bu. Böyle bir madde. Bu da iyi gelinmiş. Efendim, e, şeye titremeye, halsizliğe, asap bozukluğuna onu teskin etmeye, efendim, e, insana bir mülayemet vermeye faydası olurmuş. Bu söylenen ilacın. İkinci hadisi şerife geçtik. Bu tedavi ilah hadisinden sonra. İmru'ul Kayse İbn-i kalış şu ara ilenenlerin yemel kıyamet ise ve huve raculün <gülüyor> mensurun fi'l dünya ve mensiyun fil ahire. Bu eştiğimiz hadis-i şerif sahih Enes bin Malik radıyallahu anh'tan sahih diye rivayet edilmiş. Buhari, Müslim'de, Tirmizi'de, Ahmed'de, Hanbel'de, Nesai'de yani dört sıhhabesittlerin pek çoğunda olan bir hadis-i şeriftir. Bu ikinci hadis-i şerif efendim <gülüyor> Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş i̇bn Asakilde olan Fervetü Said ibn-i i̇bn o da babasından nakletmiş, dedesinden nakletmiş bu hadis-i şerifi. Bu hadis-i şerifte Arapların bir şairi var onun hakkında. Biliyorsunuz edebiyat kitaplarında geçmiştir veya kulağınıza bir yerden gelmiştir ki Araplar şiire düşkün. Şiir sanatında ileri gitmişler, onun için Nerede bir şeye rağbet fazlaysa Allah-u Teala Hazretleri o sahada peygamberlerine olan üstü imkanlar bahşetmiştir de oradakileri susturtmuştur. Onun için peygamber Efendimiz'e de Allah-u Teala Hazretleri güzel konuşma kabiliyeti vermiş. Ve az sözde öz mana ifade etme kabiliyeti vermiş. Ve Kur'an-ı Kerim gibi bir mübarek kitap indirmiş üzerine ki o Arap'ın belileri, şairleri, hepsi top olsa bir araya gelse onun bir ayetinin mislini getirememişler. يَا اَرْتُبْ لَعِي مَا اِكِ وَيَا سَمَاءُ اَتْلِعِ Ayet-i görünce şairin birisi şöyle pes demiş. Yani bu kadar güzel ifade karşısında benim söyleyecek bir sözüm yok. Hz. Ömer radıyallâhu anh, لَبِي دِي adlı bir Arap şairi var. Cahiliye zamanında da yaşamış, Müslümanlığa da erişmiş. <gülüyor> bir İslami birkaç şiir yaz da gönder diye küfeye mektup yazmış. O da cevabında diyor ki Allah bize Kur'an'ı indirdikten sonra ben artık şiir yazmadım. Yani şiir çok ileri Araplarda efendim Müslüman şairler de Peygamber Efendimiz zamanında şiir yazmışlar. Peygamber Efendimizin sahabesinden şairler var. Hassan İbni Sabit radıyallahu aleyhi ve Malik radıyallahu aleyhi gibi böyle e, sahabe şairler var. Demek ki şiirini İslam'ın hizmetinde kullanıyorsa, Müslümanları müdafaa etmekte kullanıyorsa, İslam'ı öğretmekte, yaymakta kullanıyorsa o zaman müsaade var. Eğer kadın kız anlatmakta kullanıyorsa, çalgı içki eğlenme anlatmakta kullanıyorsa, rezalet, kefazelik macera anlatmakta kullanıyorsa, insanlara kötü duygular telkin ediyorsa o zaman harap. Onlar وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَالُونَ وَالَنْتَرَ اَنَّهُمْ ف۪ي كُلِّ وَعَدٍ يَحِيمُونَ وَاَنَّهُمْ يَكُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ İllellezine, istisnası da var arkasından. Ayet-i kerime ile zemmedilmiş şuara küresi var Kur'an-ı Kerif'te. Onlar aleyhinde. Şimdi, Arapların en büyük şairi kim? Peygamber Efendimiz'in zamanına kadar yaşamış olanlardan en büyükleri. Diyorlar ki, İmru'l-Kays diye bir herif var. En büyük şair o. Şiirini duvarlara asmışlar. Çok büyük diye. Kıha nebki min habibim ve menzilim bi sıktı liva bey zahûli fe havmeli diye başlayan böyle bir e, şey, kaside yazmış. Çok meşhur. Neler anlatmış, neler kasidesinin içinde? Gönül maceralarını anlatmış. Evli kadınlarla maceralarında anlatmış. O şiirinin içinde. Çok beğenmişler, Araplar. Efendim Çocuk çocuk sahip bir kadınla maceralarını filan da anlatıyor da. Ondan sonra çok müstehcen bir tarzda, çok beğenilmiş. Birinci sınıf şair olmuş, olmuş ama bak Peygamber Efendimiz onun hakkında ne buyuruyor? Buyuruyor ki İmru'l Kayısü Hujur'in Hujur oğlu ka Şairlerin komutanıdır, rehberidir, en başta bayraklarıdır, önde gidenidir ama nereye? İlenler. Cehenneme en önde gidenleriden. Yevmel kıyameti. Kıyamet gününde şu şairleri toplayacak demek ki allah Teala Hazretleri, edepsizlerini. Başlarına İmrül Kaysi, reis şey yapacak, bayrak tutturacak, cehenneme öyle topluca gidecekler. Ve racilun meskurun fi'l dünya. Evet, o dünyada tanınmış bir şahıstır ama, zikri dillere düşmüş bir insandır. Ama, mensiyyun fil ahiret. Ahirette unutulmuş, adı adı silinmiş bir insan olacak o. Bu dünyadaki şöhrete aldırma. Bu dünyadaki insanların iltifatlarına kulak asma. Çünkü bu dünyada alkışlarlar, alkışlarlar, alkışlarlar, insanı gurura düşürürler. Tepe taklar aşağı cehenneme gider insan. Buradan bize çıkacak ders nedir? Tabi her şeyin güzeliyle meşgul olacağız. Şiir çirkin veya güzel, televizyon güzel veya çirkin, para iyi veya kötü. Efendim Bunların hepsi şeyine göre, adamına göre, kimin elindeyse, ne maksatla kullanılıyorsa ona göre değişir. Süleyman Çelebi şiiri, Peygamber Efendimiz'e olan aşkını, muhabbetini dile getirmekte kullanmış da hala o aşkının muhabbetinin dalgaları günümüze kadar geliyor. Güzel şeyler, Yunus Emre'nin ilahileri, Şol Cennet'in ırmaklarını hangi çocuk bilmez? Hangi çocuk sevmemiştir, hangi büyük sevmemiştir? yerinde güzel kullanılırsa şeylerimizde kullanmış. Yani böyle bu tasavvuflar da kullanmış, ötekiler de kullanmış. Ama şaraptan, aşktan, meyhaneden, efendim bilmem gönül maceralarından e, edepsizlik. Onlar onlar İrimül peşine takılacak Allah korusun. Bir insanın karnının o cins şiirler ile dolması dolmasından karnının irin dolması daha iyidir. karnının öyle o cins edepsizce şiirlerle doldurmuş. Bin bir tane mısra biliyor, şey biliyor, beyit biliyor, dörtlük biliyor. Ama hepsi öyle. E, keşke evin dolu olsaydı karnı da onlar onlar olmasaydı. Yani çünkü melunca şeyler. Şimdi adamın birisi gençenlerde de söyledim bana teklif ettiler bir yerden. Dediler ki efendim şu ara teşkilelerden filancayı sen yap. Olur, başladım takdire etmeye. Eski Osmanlı şairlerinin teraccim ahvalini anladan bir kitap. Bir yere geldim, orada şair, efendim, Filanca adını söylüyor. Bezmi diye bir şair. Efendim, elinden kadeh düşmez, ayyaş ve sarhoş bir şairdi diyor. Şu kitapta. Elinden kadeh düşmez. Eee Allah Allah! Dur bakalım bunun sonu nereye varacak? Satırları okudum, okudum, okudum, okudum, e, ölümü de diyor, meyhane köşesinde oldu diyor. E, su teşkisi, su yolunda kırılır tabii, meyhanede şey yaparsa. Sonra şiirlerinden numunedir diyor, şu beyit onundur, şu beyit onundur diyor. Bir beytinde demiş ki, eski zamanın birinde şöyle içki miyim diye bahar mevsiminde tevbe etmiştim. Çok pişman oldum, bir daha tevbe etmemeye yeminliyim diyor şiirinde böyle yazmış. Elefsiz. Bu baharın güzelliği var ya, bu güneşler, çayırlar, çimenler, tabii insan Allah'a şükredecekken, oturup kalkıp da efendim, çok şükür Ya Rabbi, bizi o soğuk kışlardan, efendim, öksürük, ölüm derecelerine geldiğimiz, üşüdüğümüz mevsimlerden geçirdin. Yeryüzü de kupkuruldu, dallar da çıplaktı. Ama ağaçlarla beziyorsun, tomurcuklandı, çiçek açacak diye, çimenler yeşerdi. Kudretine, sanatına Ya Rabbi, hayran olmamak mümkün değil. Ne büyüksün Ya Rabbi diye Müslümanlığı artacakken, efendim, Sevgisi artacakken yani Allah-u Teala Hazretlerine, O buranın havası güzel, manzarası güzel, çimeni güzel, ağacı güzel, getirin içkileri, getirin içkileri içelim, böyle şey yapıyorlar. Ee, dedim ki ben böyle içki meteden şey yapan şiirleri yazacağım, vereceğim, başkası okuyacak, beğenecek, sarhoşlar beğenir çünkü. Yani dünyada bir iş yaptığınız zaman beğenenler de olur, beğenmeyenler de olur. Eğer kötü bir iş yaparsanız, kötüler sizi alkışlar beğenir, O bizden bu adam diye, iyi bir iş yaparsanız iyilem memnun olur, kötülerin kaşları çatılır. Çünkü ehli namusun namussuz sevmez, normal. O kaşları çatılır, bağırır, çağırır sizi. E biz ona mı bakalım, ona mı bakalım? Biz Allah'ın rızasına bakarız. allah Teala Hazretleri razı olacak işi yapmalı, allah Teala Hazretlerinin razı gelmeyeceği işi bırakmalıyız ölçümüz esasımız o olmalı. İşte dünyada meşhur olmuş ama Emir Ülkayş hakikaten de meşhur. Ben bile duydum. Efendim şiirini de baştan sona okudum. Üniversitelerde de okuturlar ama ne çare? Kendisi cehenneme gittikten sonra Temazzüf ziha anin ve faz. Kim cehennemden paçayı kurtal cennete girerse akıllı insan o, o kurtulmuş demektir. Gelis ihtiaftan ibaret. 70 sene 80 sene yaşayacağız burada. Gideceğiz. Ahirette cehenneme gittikten sonra, o, o hayatın, o şöhretin, o paranın kıymeti mi var yani? Allah bize paranın hayırlısını versin. Efendim namun hayırlısını versin. Bilginin hayırlısını versin. Amelin, işin hayırlısını versin. Helalini versin, hoşunu versin. Üçüncü hadis-i şerif. اِمْسَحْ <gülüyor> رَعْسَدْ يَتِيْمْ هَا تَزَا وَمَنْ لَهُ ebun هَكَذَا ila مُعَخَّرِ وَأَسِهِ Bu hadis-i şerif de yetimlerle ilgili bir hadis-i şeriftir. Maluk, işte babası olmayan kimseye yetim deniliyor. kâfil yetim, yetime kim tekeffür ederse, gel bakalım senin baban yok ama, ben sana baba olayım, seni yetiştireyim, kim bakarsa böyle bir yetime, ben onunla cennette şöyle olacağım buyurmuş Peygamber Efendimiz, parmaklarını şöyle işaret etmiş, yan yana demek yani. İstemez miyiz yan yana olmayı, can, can atarız, can veririz. Yan yana olacağım buyurmuş, yetime bakmak çok şeydir, sevaptır. Bu hadis-i şerifte buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, şöyle yetim görürseniz başını, efendim, şöyle arkadan öne doğru sıvazlayın, şöyle. Yavrum, evladım falan değil, gönül alacak, şöyle arkadan öne doğru sıvazlayın. Babası oğlanı da şöyle önden arkaya doğru sıralmayın diye böyle bir tavsiyesi olmuş. Demek ki yetimi yetime gözeteceğiz, şey yapacağız, efendim gönlünü alacağız, yardım edeceğiz, mümkünse yetiştireceğiz. Allah onun babasına takdir öyle olmuş, evvelce gitmiş dünyadan, geride ciğer paresi, evlatları kalmış. Ya bizim evlatlarımız bizden sonra kalsa, bizim halimiz nice olacak diye kıyas edebiliriz kendi nefsimizden de. Ne kadar yardım edersek o kadar iyi olur. Cenneti kazanırız. Resulullah Efendimizin komşuluğunu kazanırız. Dullara bakmak da öyle. Yetimlere bakmak da öyle. Böyle hayır-hah olalım, hayır-yapıcı olalım inşallah. İntihel iman bilen verai men kani'a bima rızakahullahu azze ve celle dahelel cenne ve men eradel cennete la şeke helah يَخَافُ فِي اللّٰهِ اللّٰهِ لَوْمَةَ لَا۪يمٍ Bu hadis-i şerif i̇bn Mesud'dan Mesut'tan mevkuf olarak rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki اِنْتَهَ الْا۪يمَانُ ilal الْوَرَى İman vardı, vera'a dayandı. Yani iman dediğimiz şeye, şeyin aslı esası kurcalarsan kökü nedir? Temeli nedir, esası nedir? Nereye varır işin ucu? Vera. Vera'a dayanır. Vera ne demek? Vera da efendim, haramlardan insanın kendisini çekmesi, şüphelilerden uzak durması, efendim, titiz Müslüman olması demek. Vera. Şimdi vera, vera'a dayanır iman. İnsan mümin ise. Yaptığı şeye dikkat eder. Bu helal mi, haram mı? Ama sakineyim, çekiniyim. Allahü Teala Hazretleri bana bir ceza vermesin. Allah'ın rızasına aykırı bir iş yapmayayım diye haramlardan kendisini çeken takvanın ileri derecesidir. Vera müteqidin ileri derecesidir. İman alamettir. İman incelersen oraya dayanır. İmanlı insan öyle yapar. İman onun da onunla da güç kuvvet bulur. Karşılıklı alakası var. Bir insan Allah rızası için bir haramı terk etti mi, Allah onun içine imanın tadını verir. Dimağına imanın lezzetini verir, İslam'a bir başka şevkle bağlar, bağlanır. Demek ki birbiriyle alakalı böyle manevi alakası olan bir şey. O halde gıdamızda, kazancımızda, şüpheliden şiddetle kaçınacağız, her şeyin helalini arayacağız. Efendim günahlara dalmama gayret edeceğiz. مَنْ قَنِعَ بِمَا رَزَقَهُ اللّٰهُ ve وَجَلَّ Aziz ve celil olan, yüceler yücesi olan Allahü Teala Hazretleri'nin kendisine rızk olarak verdiğine kâni olan bir kimse دخَلَ <gülüyor> cennete Cennete girer diyor Peygamber Efendimiz. Eh, Rabbim bana bunu vermiş. Az geldi deyip de başkasının cebine elini uzatmıyor. Haram yemiyor, efendim tehlikeli işlere sapmıyor, hırsızlığa, arsızlığa, dolandıracağı şey yapmıyor, Allah'ın verdiğine kâni oluyor, afif davranıyor, Heh, böyle kimse cennete girer. Bu duyguyu Müslüman içine yerleştirecek çünkü iman insanı götürür götürür, vera duygusuna yaslar, işin ucu oraya varır. وَمَنْ eradel الْجَنَّةَ لَا شَكَّمْ çeksiz şüphesiz cennet vardır ben cennete gitmek istiyorum yanıp yakılıyorum diye cenneti istiyorsa bir insan daim Allah yolunda kınayanın kendisini kınamasına aldırmaz ne yapması gerekiyorsa öyle yapar ha bu da mühim bir esasdır İmanın mühim esaslarından birisini söyledi bu hadis şerifin son cümlesi Peygamber Efendimizin bu sözüne çok dikkat edin bir insan Cenneti istiyorsa şeksiz tereddütsüz. Cennet, cennet de haktır, cennet de haktır, cihat hem de haktır, hesap da haktır, mizan terazide haktır. Hepsi olacak. Şekkimiz, şüphemiz yok. İnanıyorum. Tamam. O zaman böyle insan bir yol tutturur. Kınayanın kınamasına aldırmaz. Doğru yolda yürür. Şimdi müslüman Müslüman kardeşim, canım ciğerim. İyiyiz. Allah'a iman getirmişsin. Resulullah'a efendim sevgin muhabbetin var. Kur'an'a bağlısın. Hadi başını da örtüver. Utanıyorum. Konu komşu görürse ne der? Peki Allah hitap ederse ne der? Utanıyor. Namaz kıl. Pantolonun ütüsü bozuldu diye namaz kılmıyor. Ya ütüsü pantolonda geziyor. Namaz kıl. Namaz kıl. <gülüyor> Yani, hadi şurada namaz kıl, şimdi bu toplantıdan kalkar da gidersem ayıp olur. Ya ayıp olur mu, namaz vakte geçiyor, kıl namazı kalksın. Müslüman olduğunu söylemekten utanır, oruç tuttuğunu, efendim, oruç tutmak gerektiğini söylemekten utanır, efendim, tesettürün olduğunu efendim, söylemekten, tatbik etmekten utanır, efendim, böyle Müslümanlık olur mu? Oluyor yani, bizim memlekette şu arada çok bol istediğin kadar hemen böyle misal bulabilirim. Şöyle biraz bir iki adım dışarı çıktık mı bol bol bulabiliriz yani. Mevzul. Çok bol miktarda var. Ama öyle olmayacak hakiki Müslüman. Hakiki Müslüman Allah yolunda kınayan, kınamasından korkmayacak. İsteyen beğensin, istemeyen beğenmesin. Ben Rabbim bunu emretmiş, böyle yapacağım diyecek. Bunu kafamda yerleştireceğiz. İmanın gereği budur. Her Müslüman, hem şöyle yapıyor. Hem Müslüman, hem de farkları tutmuyor. Olmaz. Yapışık almaz. Kınayanı, ayıplayanın ayıplaması hatalı. Allah'ın emri ayıplanır Allah'ın emri ayıplanır mı? Efendim çayın içinde bardak, bir bardak çay veriyorum, ikram ediyorum, yarısını bırakıyorum. E mübarek bunda içse, ayıpmış. Azab-ı maşeret kaidelerine göre dibine kadar şey yapılmazmış. hemen tabağı sıyırmıyor. E, mübarek bu tabağın içinde bir fukaracığın için doyacağı kadar da şey kaldı geldi, sıyırmıyor. Efendim lokma yere düştü, sofraya almıyor. Bak bunlar hep, bunlar hakkında hadisler var. Lokmasını şer, üfleyecek, alacak, yiyecek. Kibir göstermeyecek. da so, sıyıracak, hadis-i şerif hakkında. Efendim ne derler bana şimdi, adab-ı maaşerete uygun değil. Ya sen o adab-ı maaşeretin, o Avrupalının adabı, o adamlar bu işleri anlamazlar, o adamlar kâfircik. Zavallıcıklar cehenneme fazlığı güdürü yuvarlanan cehennem oduncukları. Sen onların önüne kalıyorsun Resulullah'ı, önüne kal. Celle Celalemdallahu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki, <gülüyor> Allah yolunda kınayanın kınamasından korkmayacak Müslüman. Ben Müslümanım kardeşim. Ben vaktim gelecek namaza giderim, ben Müslümanım kardeşim, senin bu yaptığın doğru değil. Ben Müslümanım, başımı örtarım, böyle olacak. Tesettüre riayet ederim, böyle olacak. Saçlarımı gösteriyorsun, ne var, ne faydası var? Bana güzel diyecekler. Ya Allah değersin, kulağını beğendirmeye kalkıyorsun. Hocam mı zorluyor demiş? derler yani, sen o kocan olacak herif falan derler bir O mu zorluyor? Yok demiş, demiştim, münasebet teyze de demiş, ben imanımdan dolayı kendimi yapıyorum demiş. Aç dese açman demiş. Aç dese açman, İman bunu gerektirir. Allah bize akıl versin, mantık versin, dinimize böyle has-haris bağlanmak nasip etsin. Bak Peygamber Efendimiz kınayanın kınamasından korkmayın diyor. Yani kınayan neden kınıyor seni, ben hırsızlık yapmıyorum. Hırsızlık yapmıyorum, edepsizlik yapmıyorum efendim başkasının hakkını çiğnemiyorum Allah'ın emrini tutuyorum herkesin aslında beni beğenmesi lazım şaşılacak bir şeydir. batı ülkelerinde beğeniyorlar batı ülkelerine gidiyorsun insanın kendi örfüne dinine bağlı olmasını beğenmiyorlar adamlar Amerika'ya gitmiş bizim şeylerden bir tanesi efendim Amerika'ya gelin gitmiş o da cahillik bir Müslüman kız bir gayrimüslime varamaz harap Amerika'ya gelin gitmiş. Gitmiş ama ne ibadet var, ne iman var, ne tatbikat var, şöyle birkaç gün geçmiş arada, Amerikalı ya kocası, kocasının babası anası filan demişler ki evladım sen hangi din dindensin, ne millettensin sen, ne biçim insansın? Eğer sen görelim namaz kıl, ibadet et Allah'a eğer değilsem bizimle beraber pazar günü şu kiliseye geldiymişler. bakın Amerikanlı'nın mantığı böyle, yani dinsiz olmasını tenkit etmişler, hiçbir şeye, hiçbir yere bağlı olmamasını tenkit etmişler. Bizim rahmetli Kemal Kuşçu vardı İstiklal Harbi'nin, Madalyalı şöyle kahramanlarından, kitap bilen de yazmış kimse, o derdi ki ben Müslümanlığı Fransa'da öğrendim, nasıl öğrendim? Fransa'da gitmiş bakmış ki Kirisiyan kadınları siyah tezirenler giyiyor, başörtü örtüyor, mantıl giyiyor filan. Haa! Ya bunlar Heristan dinine bağlı insanlar. Peki ben nereye bağlıyım? Ben neyim? Demiş. O zaman ben de anadan babadan Müslümanım. O zaman aklını başına devşirmiş. Müslümansa Müslüman oldu. Yani öyle ne oradan ne oradan. Öyle şey yok. Öbür hadis yerine şerife geçiverelim. Üz zilet suhuf İbrahim İbrahim Evvele leyletin minşehri Ramazan. İbrahim aleyhisselama Allah tarafından gönderilen suhuf, sahifeler Hangi ayda indi acaba? Bu hadis şerifte onu bildiriyor Peygamber Efendimiz başkalarıyla beraber ravileri güvenilir kimseler olan bir hadis-i şerif diye de rica-b-ı diye belirtmiş şeydi aşağıda kitabın yazarı İbrahim Aleyhisselam'ın sayfaları, yani kendisine indirilen suhufu İbrahim, ne zaman indi? Evvela leyletin minşehri Ramadhan. Ramazan Ramaz Ramaz ayının ilk gecesi indi İbrahim Aleyhisselam'a. ilk gecesinde nazil oldu İbrahim Aleyhisselam'ın sayfaları, suhufu. Sonra, Ve üzületi tevratı lisittin madayna minşehri Ramadhan. Kelâda Musa Aleyhisselam ne zaman indi? Ramazanın altıncı gününde indi. Ramazan ayı girdi. Altı gün geçtikten sonra indi. Ramazan içinde. İbrahim Aleyhisselam kim? birinci gecesinde indi. Musa Aleyhisselam Efendim Ramazanın altısında indi ve Ücülâtiz <tuhlar> Zebûr li semâni aşrâtet halât mi şehri Ramazan Zebûr da Davud Aleyhisselam'a Şehri Ramazan'dan 18 gün geçince indi. Yani Ramazan 18 indi demek. Ve İjdel Kur'an'da <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de Ramazan'ın 24'ünde nazil oldu. Buyurmuş Peygamber Efendimiz. Yani 25'inin gecesi demektir bu. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimizin hayatı boyunca hadiseler üzerine vahiy gelmiş, vahiy kâtipleri yazmış. Böylece efendim, 23 senede ''nücumen'' derler, yani kurup kurup kurup grup inmiştir Kur'an-ı Kerim. E böyle 24'ünde indi ne demek? ''levh-i mahfuzdan semay dünyaya'' nüzulü Ramazan'da. ''şehri ramadanellezi ünzile fîhil kur'an'' ayeti kerimesinden Anlaşılıyor. Ramazan ayında topluca indi, semay dünyadan, 23 seneden nücumen, necmen, necmen, yani böyle grup grup, 3 ayet, 5 ayet, 7 ayet, 2 ayet, 1 ayet böyle böyle indi, tamamlandı. Dünyadaki yani, toplam yani, inişi Ramazan'da. Ne anlıyoruz bunlardan? Şu böyle kokusu yavaş yavaş burnumuzda tütmeye başlayan, gelmekte olan Ramazan ayının ne mübarek ay olduğunu anlıyoruz. Bütün mübarek kitaplar o zaman da bak böyle başında, ortasında, 18'inde, 24'ünde ilmişler. Şimdi Receb'teyiz malum. Peygamber Efendimiz Receb'in sonunda Miraç mirac ile şerefler. Allah Teala Hazretlerinin dergah ve alisine efendim, e, nail oldu. Varmaya, o şerefe, o rütbeye vasıl oldu. Bahşikare gördü Rabbül İzzeti ahirette öyle görür ümmeti, bu gece ayında Allah-u Teala sen ki mirac eyleyip kıldın niyaz, ümmetin miracını kıldım namaz. Kıvbete bu izzete erişmedi, Peygamber Efendimiz'e nasip oldu, ümmetin miracını kıldım namaz. Biz ümmetinin de miracımız ne? Şu namazlar, şu kadiminin kıymetini bilmediğimiz, şu ezanları duyup da ev, evde yan gelip yattığımız, Bazılarını atlattığımız şu namazlar, müminin miracı. Allah bize şu şeyin, recebin feyzinden toparlanmak nasip etsin. Şaban'da derecelerimizi yükselsin, Ramazan'a eriştirsin, bu ayları bizim hakkımızda mübarek eylesin. El-Kur'an ala seb'ati ahrufin. vel mira fil-Kur'ani küfrün vema arattu minhu fa'amalu bihi vema cehiltum minhu ferudduhu ila alimihi Ebu Hureyre radıyallahu anh bu hadis-i şerif peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Üzeri Kur'an ala seb'ati ahrufin Kur'an-ı Kerim 7 grup olarak yedi tür cins olarak inmiştir yani Kur'an-ı Kerim'in mahiyetini tahlil edersek onda yedi nevi buluruz. Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içinde yedi nevi vardır. Bu yedi nevi ne, ne demek? Yedi harf üzerine nazil olduğunun manası nedir? Bu hususta alimler 40 vecih ileri sürmüşler. İzahı çok derin. Uzun izahlar var. Arkasından buyurmuş ki Peygamber Efendimiz... وَالْمِرَاءُ fil قُرْآنِ Kur كُفْرُنْ Kur'an-ı Kerim'in ayetleri üzerinde münakaşa açıp çekişmek, kafirliğe götürür insanı, küfrün, kafirliktir. Yok efendim öyle, yok böyle, kardeşim bunda münakaşa etme, bu Allah'ın kelamı, kadimi. Sen bunda hata ediverirsen, oyuncak değil bu, oyuna gelmez. Yani küçük bir zarara uğramaz insan, kafirliğe düşüverir, ahireti mahvolur. Kur'an-ı Kerim'de münakaşa edilmez. Eğer diyor peygamber efendimiz ''Fema araftun minhu fa'amelû Bir şeyi biliyorsanız kuran ı Kerim'in ahgâmından yapıverin, tatbik edin, olsun için. Öğrendiğiniz kuran ı Kerim'in ahkamını tatbik edin. ''Vema cehiltun minhu'' Eğer anlayamadığınız bir şey varsa kuran ı Kerim'deki mümkün anlayamadığı çok yerler çıkıyor. Hz. Ömer ''Ya şurası nasıldır, bu ne manaya geliyor?'' diye sormuştur kendinden yaş çöküşü kimselere bile. İbn Abbas'a vesaireye Radiyallahu Anh'a sormuştur. Her anlamadığınız, bilmediğiniz bir taraf olduğu zaman ferudduhu ila bir bilene onu götürüp sorun. ona havale edin. Kendiniz zevk karıştırmayın Kur'an-ı Kerim üzerinde. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Bir yanlış şey yaparsanız ahiretiniz mahvolur diye Peygamber Efendimiz böyle tavsiyede bulunmuş. Onun için onun için Kur'an-ı Kerim'i mealden okumak çok tehlikelidir, yani sadece mealinden okuduğu zaman tehlikelidir. Kur'an'ı iyi bilen alimlerin yazdığı güzel tefsirlerden okumak uygundur. Çünkü o bu manaya gelir, şu bu manaya gelir diye yerinde ikaz eder okuyucuyu, tecrübesine dayanarak. Yani her işin bir mütehassası var ya, mütehassası ikaz eder ve hataya düşürmeden şey yapar. Yoksa öteki bilmeyen cahil doğrudan doğruya hemen mahaline girerdi. canım işte ben Arapça biliyorum, Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti şöyle, ya orada o kelime o manaya değil ki, sen, sen ne biliyorsun? Arap anlayamamış, Hazreti Ömer sormuş, vefakihden ve etten ne demek diye sormuş. Arap kendisi Arap diğerine yetişmiş, Peygamber Efendimizin has sahabesinden. Onun için ben Arapça biliyorum, senden bildiğin Arapça'yı toplasak cevizin kabuğunu doldurmaz. Bizim hocalarımız, profesörlerimiz vardı üniversitede, ömrünü Arapçaya tahsis etmiş adam, ömrü Arapça'da geçmiş, birçok eser yazmış, makale yazmış, şu Arapçayı öğrenemedik derdi, şu Arapçayı öğrenemedik derdi. Öyle... Cahil, cesurdur yani bilmeyen insan saldırır sağa sola, söyler. Bilen insan, haddini bilen, bak daha şu Arapçayı öğrenemedik diyor. Şu Arapçayı öğrenemedik diyor. O bilmediği Arapçayla insanın ahkam kesmeye çalışıyor mu? Şimdi ben Kur'an-ı Kerim meallerine bakıyorum. Üniversite hocasıyım. Bakıyorum Kur'an-ı Kerim meallerine. Arapçasını da biliyorum. Arapçasına da bakıyorum. Ama meal öyle yazmış, bu meal böyle yazmış. Tutturamamış. Yani tam ifade edememiş. Bak burada böyle yapsaydı daha iyi olurdu. Şurada şey oldu diyoruz. Çünkü onu söyleyen şahıs da bir aciz şahıs. Ama söylediği Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı. Onda küçücük bir yanlışlık bu tarafta çok büyür. Onun için Kur'an-ı Kerim üzerinde oyun oynanmayacağını ileri geri laf edilmeyeceğini bu hadisi şeriften anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim üzerinde münakaşa küfürdü. Bildiğin ne amel et, bilmediğini bilene git danış sor demiş oluyor Peygamber Efendimiz. Bu hususta peş peşe 3 4 tane hadis-i şerif geldi. Efendim, o hadis-i şeriflerden de bir iki tanesini okuyalım bakalım. Öbür hadis-i şerifte buyurmuş ki Peygamber Efendimiz: "Örüz ile Kur'an ala ashereti ahrufin. Besîrun ve nezîrun ve nasîhun ve mensûhun ve izatun ve meselen ve muhkemun ve müteşâbihun, ve halâlun ve harâmun." Bu hadis-i şerif efendim Hz. Ali Efendimiz'den rivayet edilmiş. Ama şey, İsra ad-ı Hüleyse bir kavim seyretti, diye belirtilmiş. Ebu Gassr-ı El-Ibane'de nakletmiş. Hz. Ali Efendimiz'den nakledilen bu hadis-i şerifte şöyle ifade. Kur'an-ı Kerim 10 harf üzere inmiştir. Ama harf bizim şimdi kullandığımız harf manasına değil. 10 çeşit üzere demek. Araplar harf deyince çeşitli şeyler anlarlar. Manalardan bir tanesi mesela Edat'a da harf derler Araplar. Harfi derler, grufu cel derler. derler. bir birkaç harfler müteşekkildir, ona şey derler, harf derler. Arapların şeyi başka, taraf demek harf. Bir grup demek, bir bölük demek, yani bir şeyin şöyle bir kenarı, bir kısmı demek, kısım demek. Kur'an on kısım olarak inmiştir diyor bu hadis-i şerifte. Nedir? Onlar da Peygamber Efendimiz'in hadisi bu. Şöyle beyan etmiş Beşir'un, bazı ayetleri Beşir'un müjdecidir. Ey müminler, efendim, müttakilere allah Teala Hazretleri cennete hazırlamıştır, e, müjde mi? اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْهُسْا عُلَٰيكَ اَنْحَامُ Bu cehennemden, efendim, şu iyi kullar uzak olacaklar diyor, e, müjde değil mi? Efendim şu şunu şunu şunu yaparsanız büyük nimetlere erersiniz, cennetin içindeki şu şu, şu lezzetleri, ikramları elde edersiniz, işte müjden. tamam. Ve bazıları da tehdit edici, ikaz edici ayetlerdir. Böyle yaparsan cehenneme düşersin. Allah'ın elîm azabı vardır, feci cezası vardır, o cezalara uğrarsın, tehdit. Bazı ayetler tehdiktir. İki, üçüncüsü, ve izzatun. Bazıları öğüktür. Yeryüzünde öyle ayağını kaka kaka yürüme, burnunu efendim şey yapma, havaya kaldırıp kibirlenme, efendim yeri delicek değilsin, dağları sen yaratmadın. Bu nedir? Bunlar öğüt. Bir kısmı nedir? Mesel. Bazıları, efendim, ayetlerin meseldir. Yani... Örnektir, numunedir. Allah Teala Hazretleri bir şeyi bir şeye, efendim, e, temsil ederek anlatmıştır kullar anlasın diye. Kullar bilemez, Allah Teala Hazretleri bilir. Fela تَدْرِيبُوا لِلّٰهِ esrar. Allah Teala Hazretleri, her anlattığı güzeldir. هَلْ اَدُلُّكُمْ ala ticaretin تُجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيمٍ Sizi elin bir azaptan kurtaracak bir ticarete sizi delalet edeyim mi? Neymiş o ticaref ne alacağız ne vereceğiz Türk billahi ve resulühi ve bi Allah'a ve Resulüne inanıyorsanız Allah yolunda cihad edersiniz. Bak ticaret diye geç Efendim daha başka şeyler olabilir bunlar da emsal ve muhkemin ve müteşadihon ayetlerinin bazısı manası bazı emirlerdir. Kütb'e aleykumus siyamut yema kütb'e aleyhiznamin kablikim mesela. Sizin üzerinde eski ümmetlere de emrolunmuş olduğu üzere, o üç yazıldı, farz kılın. Tamam. Demek ki oluşturmamız tutmamız lazım. Hemen tereddütsüz anladık. Namaz kılın, zekat verin. Hemen anlaşılan böyle muhkem ayetlerlerdir. Ve müteşâbihûn. Bazı ayet-i derimelerde yani manası esrarlıdır. Onu anlamak herkesin harcı değildir, bazen kimsenin harcı değildir. Rumuzdur ve esrardır. Onu, ona aklını takıp da, dilini eğip de saçmalama. Müteşabih ayete ancak kalbinde eğrilik olanlar takılır. Böyle şey yok. Demek ki bir kısmı müteşabihdir, bir kısmı halalın ve haramın, bir kısmı da helalleri bildirir, öteki kısmı haramları bildirir, böylece on grup olmuş oluyor. Yani ayetlerin içindeki e, şeylere anlatılanlara göre on grup demek oluyor. Öbür hadis i şerif arkasından gelen hadis-i şerif. Üz ile Kur'an ala li minha ve batnun. Ve li ve li efendim mutla'ın. İbn Mesud'tan merku olarak rivayet edilmiş. Burada buyruluyor ki zatı Allah'a peygamber Efendimiz buyurmuş. Kur'an-ı kerim yedi harf üzere inmiştir. Yani yedi kısım üzere inmiştir. Her likülle harfin minhar zahrin ve batının her bir kısmın bir zahiri vardır, bir de batını vardır. Bir hemen anlaşılan manası vardır, bir de anlaşılmayan esarı vardır. Onu ince alimler bilir onu. Üzerinde iyice düşünenler bilir. Belikülle harfin haddün her şeyin ...kısmın bir hududu vardır, sınırı vardır, efendim. ...Velikülle haddin muttalaun, her bir hududun da, efendim... ...veya muttaliun olabilir, yani ona ıttıla feydah etmiş bir kimse vardır, manasıdır. Buradan, bu hadis-i şeriften ve başka yerlerden biliyoruz, anlıyoruz ki, Kur'an-ı Kerim'in... Esrarına son yoktur. Allahu Teala Hazretlerinin kelamıdır. Nice esrar vardır. İnsan anlamak için yanına yanaştığı zaman muhteşemliğini görüyor. Kur'an-ı Kerim. Allah bizi ehli Kur'an eylesin. Şimdi hocalarımızdan biriyle oturduk da meselelerimizi konuştuk. Yüreğimiz yanıyor tabi. Dedim ki yedi asır en dürüst yani İspanya kıtası Müslüman diğer olarak yaşamış da, şimdi niye hiç Müslüman yok Endülüs'te? Harfle girmişler, oraları yerleşmişler, kazanmışlar da sonra niye parçalanmışlar? Efendim, Kur'an hafızları varmış da o memlekette, hadis ezberleyen insanlar varmış da, niye el, elden gene kaçırmışlar, düşmanlara kaptırmışlar, aldıkır yerleri diye sordum. Şimdi bir hocamız çok güzel bir cevap verdi, dedi ki, Evet, Kur'an hafızı. Evet, hadis biliyor ama İslam'ı bir bütün olarak şey yapmak lazım, tatbik etmek lazım. Şu kenarını tatbik et, bu kenarını tatbik etme olmaz. Allah Teala Hazretleri namaz kılın demiş, hep namaz kılıyoruz. İlim dinleyin demiş, işte gelmişsiniz, dinliyorsunuz ama cihad edin, yok hocam o kadar da uzun değil. Şimdi bahar gelmiş, benim işim var, gücüm var. Böyle derse olmaz. Emr-i maruf, nehi münker. yapsın hocalar kürsüden canım. i maruf, nehi hocalar yapsın işte. O kadar maaş veriyor devlet. Olmadı. Her Müslümanın çok çeşitli vazifeleri var, onları yapacak. Efendim sonra birlik ve beraberliği emreden ayetler var, niye tatbik etmiyorsun? Kardeş olacaksın, hani birbirimizle çekişmeyecektik. Nedir bu harfler, daftar, çekişmeler, kavgalar, öldürmeler? Tatbik etmedin, olmadı işte. Namaz kılmayınca kızıyorsun, filanca namaz kılmıyor diye veyahut başını açınca bir kızar. Efendim niye başını açtı diyoruz ama öbür taraftan fitne çıkartana bir şey demiyoruz. İki Müslüman birbiriyle çekişse arasını ıslah etmek lazım, islah etmeye geçmiyoruz. Cihada yanaşmıyoruz, Emr-i Mağruf Nehi Minkede yanaşmıyoruz. Ha, anlaşıldı, senin senin kafa yapını ben anladım, sen bozuk Müslümansın. Evet yumurta gibi bir kafam var ama içi çürümüş. O zaman olmaz, o yumurtadan yemek yapılmaz. İçi koktu mu, kırdığın zaman bu bozulmuş yumurta çöpe atarlar. Yani içinde birazcık sarısı var. Var ama hocam onun kokusunu duymuyor musun? O yumurtanın yarısı uçmuş gitmiş. Bozulmuş artık bu yumurta derler. İslam yumurta dolgun olduğu zaman iyi olduğu gibi İslam da öyle her şeyle iyi olur. Bir tarafı tatbik et, bir tarafı tatbik et, etme olmaz. Efendim filanca alim altı sene tasavvurat ve tasbikat okumuş Vize'de. Ya ilimler o kadar çok ki altı, altı sene tasavvurat ve tasdikat okursan, bu işin zorunu hiç bulamazsın. Onun için Hoca Efendi dedi ki, Kur'an-ı Kerim'i okumak lazım. Hızlı okumak lazım, Kur'an-ı Kerim içinde hepsi birden var. Yani Fatiha'dan başlarsın, böyle hızlı hızlı okursun manasını, tefsirini. Bir senede bitirirsin, bir dahaki sene bir daha bitirirsin, bir daha bitirirsin, böylece Kur'an-ı Kerim'e aşina olursun. Böyle Efendim, fıkıhta derinleşmiş, öbür tarafı unutmuş, tefsirde derinleşmiş, beli tarafı unutmuş. Efendim, bilmem, kelamda derinleşmiş, öbür tarafı unutmuş. Bilmem, derviş olmuş, ilme boş veriyor, zikir ediyor, kitap okuyor. Olmadı! Olmadı! Yani masanın bir ayağı eksik olduğu zaman zıngıldadığı gibi, titrediği gibi olmadı. Hepsi olacak. Dört, ayak, dört ayakta yere basacak, dört başı mamur olacak. Bunun da çaresi Kur'an öğrenmek. <gülüyor> Kur'an öğretmektir. Hızlı hızlı Kur'an öğrenelim. Yani hızlıdan kastım ne hocam derseniz, şöyle bir senede bir Kur'an-ı Kerim'in meali, hatmi bitsin. Yani düşüne düşüne tedabbüller öğrenelim de, bir senede bir devretsiz. Hani hatmi Kur'an-ı Kerim hatmini şimdi arkadaşlarım geldiler, hatmi var hocam, ya Kıra'dan sonra hatim et diye mesela, E eh, haftada bir, 15 günde bir hatim indiren, üç bir hatim indirenler var, her gün bile indiren var. Ama Kur'an-ı Kerim şöyle manasına ahkamını sindire sindire bir senede bitirmeliyiz. Ailece, gelin bakalım çocuklar, oturun şuraya. Çünkü iki senede hafız oluyor bir şart. Yani rahat bir şekilde hafız oluyor iki senede. Şöyle bir senede, bir, oturun bakalım çocuklar, günde beş ayet okuyacağız. Ondan sonra üzerinde şöyle bir tekrar tekrar yerleştireceğiz zihnimize. Tamam, bir senede bitmelim. Bir daha sene, Artık zaten ben bunu bir kere okumuştum. Aklımda vardı. Biraz daha iyi okunur. Biraz daha iyi adam oluruz. E 40 sene geçmiş daha biz Kur'an bilmiyoruz. 40 sene geçmiş. Allah'ın kelamını daha okumamış hiç. Bizim üniversitede bir tane arkadaşımız vardı. Yani gelip giden yaşlı, şişmanca, göbekli bir kimseydi. Filancaya yerde memurdu. Efendim. Daha Kur'an-ı Kerim'i hiç açıp okumamıştı. Diyor, Fatiha da diyor, ''İyyâke nâbudu ve iyyâke nesleyin'' diyor, diyor, itiraz ediyor, yani ya ancak sana ibadet ederiz, ancak senden yardım isteriz diye kulun ifadesi var diyor. Halbuki diyor Allah'ın kelamında, Allah'ın kula hitabı olması lazım değil mi diyor. Yani bak ne kadar cahil ki, Fatiha'nın nasıl indiğini, efendim ne olduğunu falan hiç daha açıp okumamış. Üniversiteye gelmiş, yaşını şey yapmış, saçını ağartmış, öyle bir şey şaşkın. Kur'an-ı Kerim neyin nesidir, nasıl meydana gelmiştir, bu ayetlerin sıralanması nedir, esvab-ı vesaire, onların hücvinden haberi yoktur. Kur'an'ı iyi öğrenelim. Kur'an-ı Kerim, bak burada 2-3 tane Kur'an-ı Kerim ile ilgili hadis-i şerif geldi, Kur'an-ı Kerim'i öğrenirsek o zaman dengeli Müslüman olur. Yani masamızın, sandalyemizin ayakları eşit olur. Yoksa Kur'an-ı Kerim'i bilmezsek iki ayaklı sandalye olmaz, üç ayaklı olsa sallanır o tarafa o tarafa devrili verirsin. Onun için Kur'an-ı Kerim'i okuyalım da içinde tefsir var. Kur'an okuduğun zaman hadis var, hadise teşvik var. Tefsir kitaplarının içinde. Fıkıh var, tarih var, ibret var, her şey var. Her şey Kur'an'dan çıkıyor. Çünkü asıl kaynak orası. Bizim Müslümanlığımızın aslı, esası, özü o. Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamak için Peygamber Efendimiz'in hadislerini okuyoruz. Peygamber Efendimiz bize Kur'an-ı Kerim'i tebliğ etmek için geldi. Vazifesi o. 20 senede bize işte Kur'an böyle yaşanır diye Kur'an'a göre yaşamayı öğretti bize Peygamber Efendimiz. Onun için hadisleri başımızın tacıda. Vazgeçemeyiz. Ondan da öğreneceğiz ama şu asli esası bir kere bir öğrenmeliyiz. Yani avukat olan bir insanın ilk önce anayasayı bilmesi gibi Müslüman olan bir insanın da önce Kur'an'ı bilmesi lazım. O kadar. Bilirse dengeli Müslüman olur. Bilmezse bir taraftan başlarsa Ömrü biter, daha Müslümanların öbür taraflarını öğrenmeden geçer. Dengeli Müslüman olmak için Kur'an-ı Kerim'i okuyalım. Allah Teala Hazretleri bizi ehli Kur'an eylesin. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine erdirsin. Kur'an-ı Kerim'in ahlakıyla ahlaklandırsın. Kur'an-ı Kerim'i bize kabirlerimizde yoldaş eylesin. Ahirette şefaatçi eylesin. Cennete girmekte delil eylesin. Fatiha-i Şerife, maal besmene. رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْعَالَ الْوَحَّابِ Elhamdülillah, Hakk'a hamd-i, lehul hamd-i kema yenbeg-i, licelâli ve li'azîm-i sultan-i. Vessalatu vesselamu alâ hayr-i halkı Seyyidina ve seyyidil evveline vel âhirîn, Muhammedin mutlaka-i. Ve alihi ve sahtihine bi ihsanin ilâ yevm-i din. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena! İbadetlerimizi, taatlerimizi, müzakereyi, ilmi hadisimizi, hatmi hacagânımızı, zikirlerimizi, kardeşlerimizin okumuş olduğu Kur'an-ı Kur Kerim hatimlerini Ya Rabbi lütfunla kerimine kabul eyle. İkramına, ihsanına, vesile eyle. Ya Rabbi hasıl olan suçur-u mesûbâti em'eylem ve haszeden Peygamber Efendimiz muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem Hazretlerine Allah'a nimet, müfitana, halisane, dileme hediye ilelik vasılayla. Ya Rabbi Peygamber Efendimizin şefaatine, sevgisine, iltifatına bizleri mazhar eyle. Sünnetine uymayı, sünnetini ihya etmeyi nasip eyle. Böylece şehit sıfatları kazanmayı nasip eyle. Peygamber Efendimizin cümle halinin, ashabının etrafı olan ruhlarına ve haseten ümmeti Muhammed'in mürşid ve mürebbileri olan Sadat ve Meşayih-i turuk Aliye'mizin ruhlarına, hulafasının, müritlerinin, mühiplerinin ruhlarına ikram eyle. Ya Rabbi, ahirete göçmüş olan ana, baba, kardeş, evlat, dede, nene sair dostlarımızın, yakınlarımızın, sevdiklerimizin, istediklerimizin ruhlarına ikram eyle. Hatim sahibi kardeşlerimizin gönüllerindeki muratlarına göre, düşündükleri kimselere ikram eyle. Ya Rabbi bu beldelerin fatihlerine ashab hayratu hayrat hasenata ikram eyle. Zahir müminin müminat ve müslimin da ikram ile, cümlesinin mertebeleri üzere Memnun ve mesrur eyle. Ya Rabbi kabirlerini Kur'an-ı Kerim nuru ile pür nur eyle. Ya Rabbel alemin Kur'an-ı Kerim'i bize dünyada rehber eyle. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'in ahkamına göre yaşamayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'in ahlakı ile Resulullah Efendimiz'in ahlaklandığı gibi bizlerle mütehallık eyle. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'in şefaati ile bizleri cennetine dahil eyle. Ya Rabbel Alemin, evlatlarımızı, ailelerimizi, zürriyetlerimizi de Ehl-i Kur'an eyle. Ya Rabbi, cümlemize sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Dertlilerimize devalar ihsan eyle. Müşkül zor işlerimize asane eyle. Ya Rabbi, bizi hayırlarla meşgul eyle. Şerlerden uzak eyle. Her işimizin önünü sonunu hayır eyle. Ya Rabbel Alemin, senin dinine yardım, yardımcı olmayı bizlere nasip eyle, Amin. ilahi kelimetullah için çalışmayı nasip eyle, Mücahit fi sebilillah zümresinden eyle, Amin. Ya Rabbi Müslüman Amin. beldelerini hıfz Ya Rabbi ecdat kanunuyla alınmış bu beldeleri düşman çizmesiyle çiğnettirme, Amin. Ya Rabbi istilaya uğramış beldeleri Oralarda yaşayan kardeşlerimizi kurtarmayı nasip eyle. Ya Rabbi kafirlerle çarpışan mücahid kardeşlerimizi mansur ve muzaffer eyle. Ya Rabbi beldelerimizi her türlü afetlerden, felaketlerden, musibetlerden hıfz eyle. Müslümanların arasındaki kırgınlıkları, çekişmeleri, kavgaları, savaşları izale eyle. Müslümanların gönüllerini birbirlerine muhabbetli eyle. Ya Rabbi kafirlere karşı bizleri müttefik eyle, kafirlerin birliklerini perişan eyle, Ya Rabbi Müslümanları tekrar aziz eyle, Ya Rabbi dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz hayırlarına bizleri nail eyle, dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz şerlemden bizleri hufz eyle,